Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün size son derece yaratıcı ve kararlı bir olaya dair haberlerim var. Gönül ister ki aynı yaratıcılığı ve kararlılığı Güneş konusunda hükümette göstersin. Bursa'da yaşayan engelli Alper Şirvan, Güneş enerjisiyle çalışan tekerlekli sandalye projesiyle daha özgür ve daha engelsiz bir dünyanın kapılarını aralıyor. İki tekerlekli sandalyesine 1985'te kavuşan Alper, yokuşları ve rampalarıyla ünlü Bursa'da kenti dolaşırken şarj bitecek endişesi yaşamamak için güneş enerjisiyle çalışan bir tekerlekli sandalyesi olsun istemiş. Geçen yıl World CD Play Org'da Bir Dakikada Dünyamı Değiştir adlı kampanyaya katılan Alper Şirvan'ın bu fikri dünya çapında en beğenilen ilk üç fikirden birisi seçilmiş. Dünya Serebral Palsy Günü için yürütülen ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın ülkemizdeki yürütücülüğünü yaptığı kampanya CPL'lilerin hayatını kolaylaştıracak her türlü fikirden en çok oy alan 3'ünün uygulanmasını içeriyor. İkinci aşamaya geçen Güneş Enerjili ile Tekerlek Sandayesi projesi için şimdi 19 Nisan 2013'e kadar yatırımcı ve teknik destek aranıyor. Bilki bunun sayesinde bir prototip yapılabilsin. Hatta yetkililer tarafından projenin prototipi onaylanırsa Güneş enerjili tekerlekli sandalyenin ticari bir ürün olarak seri üretimine de geçilebilecek ve engelliler yenilenebilir enerjiyle tanışmış olacaklar. Destek vermek için World CP Day sitesinden The Wheelchair with Solar Power projesini bulmak yeterli. Engelsiz bir dünya ancak güneşle mümkün. Mersin'de 2 milyon lira değerinde genetiği değiştirilmiş organizmalı çeltik ele geçirildi. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde yapılan operasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nden Mersin limanına gemiyle getirilen 1642 ton çaytıktan alınan numunelerin yaptırılan analiz sonucu gıda olduğu belirlendi. Çaytıklara soruşturma kapsamında el konuldu. El konulan çaytıkların değeri yaklaşık 2 milyon lira olarak tespit edilirken gemiyle yurda sokulmak istenen ürünlerle ilgili incelemeler için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bilgi verildi. Olaya karışan 7 kişi içinse soruşturma açıldı. Bu tip olaylar kontrollere dair güveni arttırırken bir yandan da acaba arada kaçanlar var mı sorusunu gündeme getiriyor. O yüzden en iyisi daima yerel tohumlarla yetiştirilen yerel ürünler diyoruz. Şayet bu ürünleri satın almak ve yemek istiyorsanız. İrlanda'daki Queen's Üniversitesi'nde biyolog Bob Elwood milyarlarca kabuklu hayvanın gıda sanayinin ihtiyaçları için yakalandığını Bu hayvanların acıyı hissetmediği düşüncesiyle memelilerin aksine neredeyse hiçbir şekilde haklarının korunmadığını vurguladı. Alwood, 90 yeşil yengeç, Carcinus meyans üzerine yaptığı araştırmada yengeçleri iki karanlık delik içeren bir akvaryuma koydu. Burada yengeçlerden bazıları elektroşoko maruz kaldı, daha sonra tekrar akvaryuma konulan yengeçlerin, şok veren yuvadan kaçınması gerektiğini öğrendiğini belirten Elwood, hayvanların acı çekmemek için deliye girmediğine dikkat çekti. Elwood bir hayvanın acı çektiğini mutlak şekilde göstermenin mümkün olmadığını, ancak farklı deneylerde kabukluların yengeçlerinkine benzer acı çektiğine ilişkin birbirini destekleyen bulgular olduğunu kaydetti. Araştırma Journal of Experimental Biology dergisinde yayınlandı. İstakozları suya atanlar, midyeleri kaynar suya boca edenler, balıkları hoplaya zıplaya ölüme terk edenler, Hayvanların burada acı içinde kıvrandığını unutmasınlar. Tek solucanlı gübre yapanın ben olmadığımı bunun gitgide yaygınlaştığını görmek büyük sevinç. Hatta meşhur The New York Times gazetesinin muhabiri Elsa Gutman evde nasıl çöpten gübre ürettiğini okuyucularıyla paylaşmış yazmış. Solucan fabrikası 360 adlı bir gübre aleti için internet üzerinden 1800 solucan alarak işe başlamış Gutman. Ailesinin ziyan ettiği gıda miktarını azaltmaya başlayan bu ev projesinin mutfağı kokutmaması için de yeşiller yani sezi ve meyveleri kahverengiler yani talaş ve kuru yapraklarla dengelemeyi öğrenmiş. Artık evde yenilen elmaların göbeklerine, salatalıkların kabuklarını ve yemek tabaklarından kalan brokoli gübre aletine atmaktan büyük zevk aldığını yazıyor kendisi. Biz yine de tabağımıza yiyebileceğimiz kadar alıp tabakta bırakmamaya özen gösterelim. Ne duruyorsunuz? Siz de solucanlı kompost yapımına başlayabilirsiniz hemen şimdi. Ben yapıyorum. Çok da güzel gübre elde ediyorum. Greenpeace'in şere karşı yürüttüğü sanal imza kampanyasında 200 binin üzerinde imza atıldı. Şer önümüzdeki yaz Kuzey Buz Denizi'nde Alaska açıklarında petrol aramaya hazırlanıyor. Fakat dev petrol şirketi de daha güneydeki sularda bile kullandığı ekipmanlarının güvenliğini sağlamaktan aciz. Son olarak bir kış fırtınası sonucunda petrol aramalarından birisinde platform... Alaska açıklarında kontrolden çıktı ve kareye oturdu. Shell'in fiyaskolarına bir yenisi böylece eklendi. Ve Shell ancak bir hafta sonra platformu tekrar yüzdürmeyi başardı. Zararın ne boyutta olduğunu ise henüz kimse bilmiyor. Bütün bu olanlara rağmen Shell 2013'te Kuzey Kutbun'da petrol aramakta ısrarlı. Shell'in Kuzey Kutbun'da bu yıl sonrasında yapmak istediği petrol aramalarını durdurmak için Greenpeace Akdeniz internet sitesinden kampanyanızla hemen şimdi imza. Atabilir, destek olabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze gelen Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hasan Leandisman, hukgar özel ismi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için